Ve Murat Can Tombil Herkese merhabalar 94.9 Açık Radyo'dasınız Ben Can Tombil Ben Ömer Madra İklim için programı başladı Ve desteği için dinleyicimiz Dilek Bektaş'a da Teşekkürlerimizi sunuyoruz Evet, öncelikle iklimle ilgili birkaç şey söyleyelim. Oradan da biraz bugün bayağı önemli bir açılış töreni filan yapılacağı söyleniyor. Akü-Nükleer Santral'ın temeli bugün Putin de geliyormuş, Vladimir Vladimirovich Putin. Onunla ilgili de birkaç şey söyleriz ama öncelikle her duyduğunuz habere kesinlikle inanmayın diyelim. Her okuduğunuza ve duyduğunuza yalan haberci, yalan haberler direnci en düşük ülke çıkmışız. Ona da dikkat edin. Yaşam endeksinde... Daha iyi yaşam endeksinde de son sırada çıkıyoruz. Aynı araştırmalarda. Yalan haberde... E, yaşama kalitesini düşürüyor. Şüphesiz ki. Evet. Neyse. Yaşama şimdi... sevincimizi de öldürüyor. Evet. <gülüyor> Sadece kaliteyi düşürüyor. Bizzat kendimizi de öldürüyor evet, aslında. Evet. Onun da haberini sabahleyin vermeye çalışmıştık. Evet. Şimdi şey... E, i̇klimle ilgili iki tane, e, üç tane önemli yalan haberim var. Ben onları söyleyeyim. Bir tanesi sabahleyin de deyim, değinme fırsatı bulduk ama Paris anlaşmasının hedefleri yeterli olmayacakmış diye açıkça e, Britanya'da yarın yayınlanan önemli bir e, dergide Mayıs sayısında şimdiden ele geçiyor, veriliyor. E, Philosophical Transactions of the Royal Society'nin. A yani e, kraliyet ailesine ait yani royal şeyi taşıyan felsefi yazışmalar, belgelerde bayağı 2015 anlaşmasının e, Paris İklim Anlaşması'nın iki dereceyi bile tutturmasının 2 dereceyi tuttursa bile işin korkunç tarafı o. Yani iki derecelik bir ısınmayı hedefinin altında kalsa bile endüstri çağına göre, gene de küresel ısınmanın son derece yıkıcı ve ölümcül etkilerinden kurtulunmayacağına ait önemli bir araştırma çıkmış. Yalan haber deyip geçelim. Aynı şekilde iki tane daha vahim haber var. Bir tanesi Guardian'da e, Antarktika'da Güney Kutbu'nda ...zaten çok büyük bir erimeden... ...kaygılanılıyor. Özellikle... ...Batı Antarktika buz... ...örtüsünde ve buzlularında... ...fakat şeyde... ...Birleşik Krallık'ta... ...kutup gözleme ve... ...Modelleme, Leeds Üniversitesi'ne... ...bağlı bir fakültede yapılan... ...merkezde yapılan araştırmalar... ...daha önce bilinenin kat be kat... ...ciddi bir şekilde su altı... ...erimesi oldu ve bunun da... ...yani bir... 1463 kilometre karelik bir alanın güney kutbunda su altındaki buzların erimekte olduğunu ve bunu sadece 2010 ile 2016 arasında tespit etmişler. Çok ince araştırma şey kullanabiliyorlar. Felaket bir haber bu da evet. aslında ve bu şey de her 20 yılda da erime hızının ikiye Hızını katlandığını söylüyor ki müthiş bir şey. bunu da yalan haber deyip geçelim çünkü çok büyük bir şey yapacak Yani suların deniz seviyelerinin yükselmesi başta olmak üzere çok büyük tahribata yol açması ihtimalinden de bahsediliyor ki bu tahribata vuracak şehirlerin başında da İstanbul geliyordu bu da geçtiğimiz aylarda yapılmış olan yeni araştırmalardan bir tanesinde ortaya çıkarılmıştı deniz seviyesinin yükselmesiyle beraber tahribata uğrayacak olan şehirler listesinde İstanbul'da var Evet bunu da şimdilik geçelim ve bir de sonuncu öbe bu da Climate News Network'ten Alex Kirby'nin yazdığı bir haber. Bu da önemli bir dergi internet dergisi bu konularla uğraşan iklim haberleri. Yani metan emisyonlarının salımlarının e, permafrost denen yarı donmuş sürekli donmuş pardon tabakanın eriyip çözülmesinden çıkacak eski bütün o bitki ve fosillerin hayvanların e, fosillerinden çıkacak e, metan gazının ki en az 30 kat daha kuvvetli karbondioksit ve diğer sera gazlarından e, çok daha yanlış hesaplandı o da daha doğrusu yanlış değil de beklenen hesaplanandan çok daha kuvvetli bir seviyede yükseleceği gibi bir ...haberde orada var... ...bunların ayrıntılarına zaman içinde... ...girme fırsatını bulabiliriz... ...ama şimdilik... ...derelim biz şeye dönelim isterseniz... ...bir gün gazetesinde... ...dünyanın nükleer çüğü, çöplüğü oluyoruz... <gülüyor> ...diye bir haber var... ...Akkuyu nükleer santralinin temeli... ...bugün Putin'le birlikte atılıyor... ...uzmanlar yaşam savunucuları... ...meslek örgütleri... ...santralin yaratacağı tahribat... ...ve zararlara karşı uyardı diyor... ...alt başlığında... Bunu artık çok ciddi bir şekilde daha sık ele almamız gerekiyor galiba Ömer abi nükleer konusunu. Çünkü e, geldi kapımıza dayandı e, bu tehlikeyi de savuşturamıyoruz bir türlü. Ama çok ciddi de bir tehlike. Ben bir araştırmadan bahsetmek istiyorum bununla ilgili size. Greenpeace'in 2011 yılında, Konda'nın da 2013 yılında yaptığı araştırma... her ikisinde de Türkiye'de nükleere yüzde yaklaşık 65 oranında hayır diyor insanlar. Hmm. Ee, yüzde 86.4'ü ise insanların nükleerin yakınında, yöresinde, çevresinde herhangi bir yerinde yaşamak istemediğini belirtiyor. Yüzde 64 mi dedin? Yüzde 64'ü hayır, hayır diyor. Yüzde 86.4'ü de herhangi bir şekilde nükleere yakın yaşamak istemediğini söylüyor. Hı hı. Şimdi bütün bu e, hani millet ne derse o olur şeklinde popüler politikacıların e, sürekli bizimle dalga geçer gibi söyledikleri sözler vardır ya. Hı hı. Şimdi o sözlere bakınca millet aslında nükleer istemiyor. Ee, bu, o yalan haberdir canım. Bu yalan haberdir değil mi? Çok ama ben yaptım bu haberi. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi daha iyi işte. Bizim Gerçek çok, yalan. Yalanın danisması. Evet, ...2 yıl önce ben yapmışım bu haberi. Aynen. Ee, ee, peki benim senin bu konudaki bütün söyleyeceğe ne karşı? Ben de diyorum ki, 60 yıllık bir rüyaydı bu ve onun en önemli adımını bugün. ...temelini atarak hayata geçireceğiz diyen... ...Bakan Albayrak var... ...Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı... ...buna ne denir? E, bu rüya çok hızlı bir şekilde... ...kabusa dönebilir denir... E, ...çünkü... E, ...bu konuyla ilgili... ...şimdi yine bir akademisyen... ...konunun uzmanından bir takım örnekler vereceğim... ...Profesör Doktor Ahmet Ercan... ...İstanbul Teknik Üniversitesi... ...Jeofizik ve... ...Jeoloji Mühendisi olar e, olarak... Bugün Türkiye'de temeli atılması düşünülen, yapılması düşünülen üç santrenin yerini belirlediklerini söylüyor. Yerini belirlerken şöyle söyleniyor bunlara. Bize Rusya'dan uzak olması için Akdeniz'de en uygun yeri belirleyin deniyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından. Neden Rusya'dan uzak olunması isteniyor? Çünkü o zaman Rusya ile yapılma, yapılmaması gibi bir şey var nükleer santralin aynı zamanda. Yani o zaman bir Rusya takım, düşman. Evet bir takım stratejik öncelikler bilmem neler var. Hani geçen de düşmandı şimdi dost yani ne olacağı yine belli olmayan bir süreç ya. Ömer abin de dediği gibi o süreçte Rusya bu konuyla ilgili dikkat edilmesi gereken bir unsur ve Ondan uzak bir yer belirlemeleri isteniyor Onlar da Akdeniz'de en uygun yeri e, Yer olarak Bugün işte temeli atılan Yeri belirliyorlar e, Mersin Akkuyu, Akkuyu. Ve 6 yıl çalışıyorlar Bu yeri belirlemek için e, Ve hoca şey diyor Bu tamamen teknik bir çalışmaydı Bizden sadece bunu istediler diyor e, Peki bu yer güvenli mi? E, kesinlikle değil diyor hoca Aynı şekilde. Aynen. Yani yeri biz belirledik Altında bizim imzamız var Ama burası güvenli değil Neden? Ee, çünkü şundan e, bur, burası, Önce buraya En uygun yer Akkuyu diyor deprem açısından ee, bur, Buraya en yakın Ecemiş fayattı kırığı var <gülüyor> ee, Onun üreteceği depremde Maksimum buçu geçmez diyor 6.5'i Ancak Akdeniz'e doğru, e, e, Akdeniz doğru bir yer mi diyor. Yine de buna rağmen hayır diyor. E, çünkü çok düşük bir verimlilikte çalışacaktır diyor bu santral. Su soğutmalı sisteme sahip olacağı için ve Akdeniz'de e, en sıcak suyumuz olduğu için bizim. Hani çok büyük bir verimli olmayacaktır. Ayrıca hani e, bu 6,5 deprem e, Ecemiş Kırığı'nda olması diyor... Yine de daha büyük altı buçuk gibi öngörülmesine rağmen daha büyük depremler de yapmayacak anlamına gelmez diyor. Ee, evet. Dolayısıyla e, o kadar da tekin bir yer değil şu anda nükleer santrali yaptığımız yer. Bunu çok net bir şekilde bizzat o yeri belirleyen insanlar ee, altını çizerek söylüyorlar. Dünyada nükleer santral için tekin bir yer var mı? Mesela Sahra Çölü'nün ortasına belki yapılsa. Neva'da da yapıldı işte orada altta kalan rüzgar altında olan bütün yerli kabileler sizlere ömmüş. Yani Sahra Çölü'nde bile yapılsa Ukrayna'daki şey örneğinden bakacak olursak Çarnabül örneğinden bakacak olursak bir kaza esnasında Almanya'ya İngiltere'ye Türkiye'ye kadar uzanabilen büyük bir alanda serpintiler gerçekleşebiliyor Fukushima Daiichi deniz üzerinden Amerika Birleşik Devletleri kıyılarına kadar ulaşabiliyor yani güvenli bir alan nükleer santral için neredeyse yok gibi bir şey. İkiniz de yanılıyorsunuz şimdi bir kulak verelim bir, ve size neden yanıldığınızı göstereceğiz duyuracağız Güç nedir? Bugünden yarını şekillendirmektir Geleceği planlamak için daha fazla enerji üretmektir. Bir sonraki adım bilmektir. Hayat kurtaran tıp teknolojilerini geliştirmek için. Uzay çalışmalarında bayrağımızı dalgalandırmak için. üllerimizin kanatlanması için bilimde çok güçlü olmaya ihtiyacımız var. Güçlü bir Türkiye için Türkiye şimdi temiz ve bağımsız enerji istiyor. Türkiye enerjide nükleer güç istiyor. Bak son kısımdaki kısmı demeseydi güneş için de aynı şeyleri söyleyebilirdik. Aynı zamanda uzay çalışmalarından birçok alana kadar yayılabilecek alanda kullanılabiliyor. Ama mülk ders antral için hazırlanmış bir kamu spotunu dinlediniz şimdi. Evet. İlk başta konuşan da Aziz Sancar'dı Nobel Ödülü. Evet Nobel Ödülü Profesör Doktor Aziz Sancar. Hı -hı. Ayrıca UNESCO Ödülü Profesör Doktor Bilge Demirköz. Oynadılar onlar. Oyuncu olarak bu kamu spotunda. Yönetmenliği McDonald's, Nissan ve Renault gibi markaların reklamlarını yapmış. Bak ne kadar iyi bir reklamcı yapmış. Hepiniz oradaydınız be. <gülüyor> Erik Will. Ayrıca Ray-Ban. Senin gözlüğün ne? Chapa marka marka. <gülüyor> Nivea. Ve... Böyle markalarla çalışan Joel Cartier gerçekleştirmiş. Prof. Aziz Sancar'ın çekimleri de Kuzey Carolina'nın Raleigh kentinde yapılmış. Şeydi, e, kamu spotu da e, doğrularla dolu biz yalanları söylüyoruz. E, Türkiye halkı nükleeri inanılmaz derecede istiyor. Yüzde evet, 64 işte oranında. İstiyor deli gibi böyle bize verin nükleer içelim, nükleer yiyelim. nüklelere yakın olalım diyen yüzde seksen dörtlük bir kitleniz. Yedi hatta, seksen altı virgül dört. Kamu spotu adı altında bir devlet ülkesinin insanlarına neden yalan söyler Ömer abi sizce? Yalan değil ki. Öncelikle şunu biz, sormak istiyorum. Ya. yalan, bu yalan, yalan söylüyoruz. Müsaade ederseniz şunu sormak istiyorum. Teknoloji transferi gerçekleşecek mi? Gerçekleşmeyecek mi? Çünkü gerçekleşmeyecekse sadece Rusya gelip Türkiye'ye nükleer santrali inşa edip alım garantisiyle beraber onu satıp Türkiye'ye. Ardından da sökümünü de gerçekleştirip götürecek. Ama bu nükleer santrali nasıl inşa edilir, ne yapılır şeklinde herhangi bir şey öğretmeyecekse biraz önce söylenen uzay çalışmalarından Atomun parçalanmasına kadar geçen süreç ve bu süreçler doğru olmayacak gibi duruyor. Teknoloji transferi olacak mı? Şimdi gene kendi yazdığım yalan haberimden okuyayım ben bunu size. Ahmet Hoca söylemiş orada da bunu. Ahmet Ercan Profesör Doktor. Diyor ki ben diyor nükleer konusunda İran'a danışmanlık yaptım. Ee, ve biliyorum ki diyor Türkiye san, e, santralleri yapsa bile kesinlikle nükleer güç olmayacak. Çünkü e, İranlar yaptıkları anlaşmalarla sadece santralleri kurmuyor. Bütün teknik bilgiyi de alıyorlar. Hı hı. Oysa bizim anlaşmalarda böyle bir şey yok. Bizim ne Japonlarla ne Ruslarla yaptığımız anlaşmalarda... E, ...oradan teknoloji transfer etmek, o teknik bilgiyi almak, o öğrenmek, özümsemek gibi bir gayemiz yok. E, şunu söylüyor. Biz sadece... Ee, bu işin riskini alıyoruz ee, o kadar hani Rusya üretecek Rusya kuracak devlet garantili e, alım garantisiyle Rusya enerjiyi satacak uh -huh. Türkiye diyor ha diyor biz ha buradan diyor Rusya'da herhangi bir nükleer santralden enerji almışız ha Akkuyu'dan enerji almışız bunun arasında çok büyük fark yok diyor sadece biz riski de alıyoruz diyor o kadar. Aynı şeyi söyleyenler de var. Canın sorusunu cevaplayanlardan biri İstanbul Teknik Üniversitesi Nükleer Enerji Enstitüsü'nde görev yapmış profesör Doktor Şarman Gençay da diyor ki Rusya ile yapılan anlaşmaya baktım enerji transferini garanti etmiyor. Nasıl yani, yani uzayda kullanamayacak mıyız biz şimdi buradan çıkacak olan e, teknolojiyi? Ee, şöyle nazikane söylemiş Profesör Gençay bu durumda projenin geleceği bu konuda bütün yetkiye sahip Rus dostlarımıza kalmaktadır. Diye. Yani niyet dedikleri Rus'tan zaman bitiyor dost. iş. Rus'tan dost Aydan olmaz diye insanları 78'de 68'de, 88'de 98'de çatır çatır döven bir ...gelenekten bahsediyoruz. A, ayıdan post, Rus'tan dost olmaz diye... ...sözü vardı bunun. Şimdi İlk Rus dostlarımıza derdim. kalıyor. Bir aksilik olmamasını dileyelim demiş Nazikane. Zira nükleer santral konularında... ...işlerin yarıda kalmasından... ...daima sipariş veren... ...ülke zarar görürdü. Şimdi senin sözünü... ...bunları Doğçeveli'den aldık. Ben ikna oldum. Güzel. Ee, benim, ben şimdi bir soru sorma sırası bende. İki sorum var. Buyurun efendim. E, bu Nobel ödüllü tek e, fizikçimiz miydi? Kimyacı mı? Fizikçi mi? Hatırlamıyorum. Kimyacımız. Kimyacımız. Kimyacı. E, Profesör Doktor Aziz Sancar bu kamu spotundan para almış mıdır? Almışsa kaç para almıştır sizce? Kamus, on, kamu spot olduğu için almamıştır on, diye, diye tahmin ediyorum. Ümit ediyorum ben de. Peki bu soruyu sormamış farz edin. Peki Profesör Doktor Aziz Sancar diğer 44 Nobel ödülü almış arkadaşıyla kimyacılar fizikçiler edebiyatçılar ve iktisatçılar vardı aralarında e, bu Türkiye'deki hukuksuzluklara karşı özellikle şeylerin Nazlılıcak Ahmet Altan Hı, evet Hünün anayasa de, mahkemesinin kararının yani, uygulanmaması ile ilgili gazetecilerin bırakılmaması Üzerine bir metin kalemi evet, almışlardı. Çok ciddi bir metin Onların arasında neden yer almamıştı? Ben bunu Can'a soracağım. Ben bilmiyorum. Benim bildiğim tek bir şey var. Yerli otomobilin koordinatörü Nobel Ötürlü Aziz Sancar'ın yeğeni olmuş ama o da kendisi başarısıyla beraber bunu gerçekleştirmiştir herhalde. Aaa Hülya Koçik sendromu. <gülüyor> Kim özgürlük var derse sonuna kadar ihale alma özgürlüğünü yaşıyor galiba. Evet. Ama bence Aziz Sancar'la bu konunun herhangi bir alakası yok. Yani Hürriyet Gazetesi'nden Emir Özpeynirci'nin haberine göre Beş Babayit tarafından çalışmaları hızlanan bu Türkiye'nin otomobil projesinde detaylardan, ortaya çıkan detaylardan bir tanesiymiş bu. Aziz Sancar'ın yeğeni Metin Sancar'ın yerli otomobilin koordinatör olması. Geçtiğimiz Şubat ayının haberi. Güzel. Hı -hı. E, peki bir de Doktor... ilginç bir uzmanlardan birisi daha var. E, Deutsche Welle, bu konuda Türk-Rus ilişkilerinin nükleer enerjide bağımlılık riski yaratabileceğine dair kaygı verici bir e, bir sürü dile getiren şeyler var. Yani Türkiye'nin projeden beklediği verimi sağlamasının kolay olmadığını belirten e, şeyler var. Uzmanlar var. Evet. Ee, yeterli verimli olmayacağını Büyük ölçüde uzmanlar söylüyorlar çünkü Akdeniz'in deniz suyu sıcaklığının önemli bir etkisi var. Bir de şöyle bir şey de var Ömer abi, hep onu gözden kaçırıyoruz. Ee, nükleer santral, Akdeniz'deki nükleer santral zaten sıcak olan Akdeniz'in suyunu belki biraz daha ısıtacak. Tabi. 225 kilometrelik bir deniz alanda e, etkisini gösterecek diyor e, Profesör Doktor Hayrettin Kılıç. ABD'de yaşayan bir uzman bu aynı zamanda akademisyen ee, ve e, o civarda yaşayan balık türlerinde e, çok kısa bir yılda %10.8 oranında azalma olabilir diyor daha önce yaptıkları araştırmalara dayanarak söylüyor bunu bir yıl içinde. <gülüyor> Şimdi zaten Akdeniz'de doğru düzgün bir balık popülasyonunun kalmadığını düşünürsek ve Akdeniz'deki sıcaklık nedeniyle o sıcaklık bariyerinin kalkması üzerine e, tropik denizlerden bir sürü balığın e, özellikle Süveyş kanalından Akdeniz'e girdiğini düşünürsek biz Akdeniz'deki e, canlı çeşitliliğimizi ya tamamen yitireceğiz ya tamamen. ...başka bir... E, ...canlı çeşitliliğine dönecek... Evet. ...bu istilacı türlerin gelişini... ...buraya hızlandıracak. Yani özellikle söyleyeyim... ...bu konuda en büyük uzman olan... M, ...uzmanlardan biri de... ...yazdı zaten deniz anaları alıyor. Hmm. Ee, Lisa Ann Gershwin diye... ...kitap yazdı, deniz anaları geliyor... ...her yere. Bütün tek tür... ...onlar olacak gibi bir durum var. Peki Cengiz Old'un, Kalyon inşaat... ...ve Kolin inşaat... konsorsiyumuna satacaktım demişti satacağız demişti Rosatom daha geçen haziranda 17'de sürpriz bir kararlı %49 isteği 10 oldu Türk şirketleri çekildi kolin ve kalyon inşaat. Neden? neden bunu da mı cevaplayayım evet, peki lütfen. cevaplayayım proje için gereken finansman çok büyük ve projenin asıl karlı tarafı olan inşaat kısmından biz yeterince pay alamıyoruz demişti Rosatom'da yüklenici olarak kalan Cengiz Holding yanı sıra başka Türk ortak arıyordu. EUH filan. Elektrik üretim <gülüyor> onunla yürütüyoruz filan demişti. Henüz lisansın inşaat lisansı almış değil. Türkiye Rosatom. Bunu biliyor muydunuz? Hayır. E, Süreç olmaz. devam ediyor yani. Ama Putin geliyor işte bugün. Temel atacaklar. Bu da ikinci temel oluyor. Daha önce bir temel daha atılmıştı. Temeller ha, daha atılıyor. Daha çok temel kaldırır bence bu inşaat. <gülüyor> 60 Bunu yıllık rüyamızın gözüküyor. en önemli adımı diyor damat, bakan. Evet. Hadi Allah'a Görüşmek üzere hafta. Hoşçakalın. Nükleersiz günlerle kalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Ağır, ağır, ağır. Hazırlayan ve sunanlar: Güçal Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tombi. Açık Radyo program destekçisi olun.